1851 numaralı konu, Hazreti Peygamber'e gökten yiyecek gelmesi, Allah Resulüne, sana gökten bir yemek geldi mi, diye sordum, evet dedi, ondan artan bir şey kaldı mı, diye sordum, evet dedi, o ne oldu, diye sordum, o göklere doğru gitti, dedi.